Meccan aşama 27. Kureyş insanları peygamberi duymaktan itti. Ancak Tanrı çocukları duymak dışında reddediyor bin Amey'e aldası, bu yüzden Müslüman oldu.